بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقو الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عملوا تقو الله ويقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاستقر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد Öncelikle hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Yeni bir senede, yeni bir dönemde, yeni bir ders, yeni bir zaman dilimiyle başlamış bulunuyor. Allahu Teala'nın bir mümin insana, bir Müslüman insana verdiği en büyük nimetlerden biri de ilim halkasında bulunabilmek. İlim meclisinde oturabilmek bu büyük bir nimet. Ve ondan sonra ondan daha önemli olan ondan istifade edebilmek. İlim meclisine giden kimselere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği üzere göktekiler, yerdekiler hatta denizdeki balıklar bile onlar için istiğfar eder. Yani bağışlanma talebinde bulunur. İlim meclisi çok kıymetli İlim Allah Azze ve Celle'nin insana Bahşettiği en değerli şeylerden biri Akıldan sonra ilim Ama gerçek ilim Allah Azze ve Celle'nin Bir insana bahşettiği en güzel şey Ve bu ilmin başı da tevhiddir O yüzden Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinde Fâlem ennehu la ilaha illallah bilki, yani öğren ki, ilim eldet, bilki, Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu öğren, Allah'tan başka ilah olmadığını bilincine var diyor Allah Azze ve Celle. Önce ilimle başlandı, önce bilgiyle. Zaten <gülüyor> İslam cehaleti yok etmiştir, bilgisizliği ortadan kaldırmıştır. Bilgiyle her şey aşılır ama onun yerli yerince uygulanmasıyla. Bilginin dağınık olması da bir işe yarar. Bilgi usulünce, ilim usulünce uygulanması gerekiyor. Yerine, yoluna, yondamına konması gerekiyor. Eğer usulünce bilgi ve ilim kullanılmazsa o da insana ve çevreye zarar verir. Allah -u Teala'dan her zaman dualarımızda kendisinin razı olduğu, hoşnut olduğu bizden istediği ilmi, faydalı ilmi talep etmemizi, onu öğrenmemizi ve onunla hayatımızı değiştirmemizi bize nasip etmesi için dua etmemiz gerekiyor. Zaman zaman aklınıza geldiği zaman böyle dualar. Çünkü biz Allah Teala'nın katında ne ne çok değerli, en fazla ne de, değerli, ne kadar kıymetli, biz onu bilmiyoruz. Ancak ayet ve hadislerin işaret ettiği şekilde biliyoruz. Onun için dualarımız bu çizgi üzere oluyor. Ya Rabbi katında razı olduğun, hoşnut olduğun, öğrenip amel etmekle seni hoşnut edeceğimiz ilmi bize nasip et, uygulamayı bize nasip et diye dua etmek lazım. Bu çizgide, bu çerçevede Kur'an'da dualar var. Onlardan birisi Süleyman Aleyhisselam'ın duası. "Kâl rabbi euz'nî en eşkur ni'metekelleti en'amte alayya ve alâ vâlideti. Yâ rabbi bana ve enâma babama verdiğin ni'met üzere şükrü eda etmeyi bana nasip et. Bana muvaffak et." ve an amlet ve an amel salihen ve razı olduğun ameli hoşnut olduğun yani kabul ettiğin ameli işlemi bana nasip et diye dua etmek gerekiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın duası gibi. Rabbimiz azze ve cel bize faydalı ilim nasip etsin. Bu ilim meclislerinden yoksun öyle eylemez. İlim meclislerinden istifade etmeyi onu yerli yerince uygulamayı nasibiz. Biliyorsunuz siyer dersleri yapıyoruz. Siyer sohbetleri yapıyoruz. İki senedir devam ediyoruz. Allah nasip ederse, Allah Azze ve Celle bize de size ömür verirse belki de dört beş sene daha devam edecek. Kısaca bu dersin bir özelliği var. Onu size hatırlatmak, duyurmak istiyorum tekrar tekrar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz senelerde dersimizi, sohbetimizi anlatım tarzında veriyoruz. Yani konuyu, tarihsel süreç içerisinde, tarihi olayı, o konuya işaret eden Kur'an'ın ayetlerini ve Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih hadisleri ve tarih kaynaklarından gelen sahih bilgileri aktarıyoruz. Yani hikaye tarzında veya anlatım tarzında. Sonraki hafta, bir sonraki haftada ondan istifade edilecek bilgileri veriyoruz. Bu çok düelli. Bir anlatıcı, bir sohbet veren kimse, verdiği sohbetten kendisi istifade ediyor ise, karşı taraftaki dinleyenler de Allah'ın izniyle bir şeyler istifade ediyordur. Ben böyle inanıyorum. Birçok insan da böyle düşünüyor. Elhamdülillah biz istifade etmeye çalışıyoruz. Sizin vesilenizle biz istifade ediyoruz. İnşallah bizim vesilenizle de siz de istifade edersiniz. Dikkat çekmek istediğim konu, yani konu bir konuyu anlattıktan sonraki hafta, şu an konu anlatacağız. Sonraki hafta çok çok daha değerli. Yani ondan ne istifade ediyoruz? Günümüzle ilgili bizim yapmamız gereken o geçmişteki tarihi olaylardan, Hadiselerden almamız gereken nedir? Nasıl bir yol çizmemiz gerekiyor? Bu açıdan çok önemli. Onun için Allah Azze ve Celle Ahzab suresinde لَغَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ عُسْبَةٍ حَسَنَةٍ Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnek vardır. Onun için siyer okuyoruz. Onun için Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, ashabının hayatını tanımaya çalışıyordu. En güzel örneği Kur'an'ın işaret ettiği ve üzerine yemin edilen Allah'ın Resulü'nün hayatını bu yüzden öğrenmeye çalışıyor. Ya Rabbi bizlere bunu hakkıyla öğrenmeyi ve amel etmeyi nasip eyle. İnşallah Teala derslerimiz bu saatlerde 7'de devam edecek saatler alındıktan sonra söyleyeceğiz. Allah nasip ederse şu ana kadar kardeşlerim 53 tane ders yapmış bulunuyoruz. 53 sohbet yaptı. Yani bu 53. Daha, daha doğrusu. 52 tane yaptık. 53. yapacağız inşallah. 27 konu işledik. 26 konu işledik. 27. konudayız ve 53. derse başlamış bulunuyoruz. Hepsi Allah Azze ve Celle'nin bir nimet al. Bu konu geçtiğimiz senelerde yaptığınız konunun devamı. Aleyhissalatü Vesselam ashabını, arkadaşlarını Medine'ye göndermişti. Hicret etmişlerdi. Sadece Geri Aleyhissalatü Vesselam'ın hicreti ve Ebu Bekir radiyallahu anh ve Ardâh, onun hicreti kalmıştı. Şimdi buradan devam ediyoruz. Konumuz 27. konu, 53. Ders. Müşriklerin, Kureyşli müşriklerin hicrete engel olabilmek için aleyhissalatü selam'a suikast düzenlemeleri. Bunun için sağuk gayret etmeleri. Bu yolda çaba sarf etmeleri. Konu bu. Değerli kardeşler, Kureyş, yani Kureyşli müşrikler ve bilimiz Vesselam'ın dininin onun işi Allah azze ve Celle'nin dini kastediliyor. Onun dininin gün ve gün tehlike arz ettiğini iyice hisseder olmuşlardı. Yakınla hissediyorlardı. Ve Ali Vesselam ashabını, arkadaşlarını böyle kuvvetli olabilecekleri, güvenlik içerisinde olacakları ve kolayca rahatça hareket edebilecekleri bir yere hicret ettirme hususunda çok dakik bir plan çiziyordu. Bunu da fark etmişlerdi. Bunun da farkındaydılar. Ve onlar o müşrikler Ali Sıratu'nun etrafındaki ashabının ashabının neler yapabileceği ne kadar ona bağlı olduklarını tam tahayyül edip Tasavvur edip akıllarına böyle ciddi bir, kesin bir şey getiremiyorlardı. Yani endişelenip korkuyorlardı. Onların ticaretlerine zarar verecek. Hicret edilen yer Medine, onların ticaret yolu üzerindeydi. Ticaretlerinin, ticaretlerinin yok olmasından, ticaretlerinin, bitmesinden, para kaynaklarının kesilmesinden endişe ediyorlardı. Bundan dolayı kureyişli müşrikler uzun bir müddet tefekküre danıyor. Yani düşünüyorlar. Acaba Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının bu arzularını, onların güvenliklerini, onların hicret yollarını nasıl oluruz da bertaraf eder bozarız bunun için sağlam bir metot üzere düşünmeye başladılar. Uzun bir müddet bu şekilde düşündüler. Ve nihayetinde Aleyhisselatü Vesselam'ı gitmeden, hicret etmeden öldürerek kurtulma görüşü kendilerine belirdi. Bu görüşe gittiler. Öldürelim kurtulalım bu adamdan dediler. Kur'an-ı Kerim, Medine döneminde, Medine'nin ilk günlerinde gelen ayetler, bu Mekke'nin son günlerinde ve Vesselam'ın Mekke'de geçirdiği son günlere işareten şöyle haber veriyor. Allah Azze ve Celle Enfaz Suresinde anlatıyor bu durum. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme nimet vermesi, ihsanda bulunmasıyla bu müşriklerin bu planlarını Allahu Teala başa çıkar. Onların kılıçlarından ve onların alçakça komplolarından Nebimiz Aleyhisselatu vesselam'ı koruyoruz. Evet. Allah Teala diyor ki Enfal suresinde ve izyan kuru ve izyan kuru bilkellerine keferu Hatırla ki kafirler sana tuzak kuruyorlardı. Lihtituke seni yakalamak için. Yani yakalayıp hapsetmek, engel olmak için. Ev yahtuluke da öldürmek için. Yahut da seni dışarı sürmek için. Bütün bunları konuşuyorlar. Öldürme kararı alıyorlar ama öldürme kararına gelene kadar bütün bu metotları konuşuyorlar. Bunun üzerine fikir yürütüyorlar. Biraz sonra söyleyeceğim. Onların fikir babaları kim söyleyeceğim? Açıkça anlatılıyor tarihi olayda. وَمْكُرُونَ وَمْكُرُوا اللّٰهِ Allahu خَيْرُ الْمَا كِر۪ينَ onlar bir tuzak kurdular, Allah da bir tuzak kurdu. Allah tuzak kurucuların en hayırlısıdır. Subhanallah. Ve Maide suresindeki ayet, Resulullah Aleyhisselatü korunduğuna çok açık bir şekilde delalet ediyor. وَاللّٰهُ <Sessizlik> يَعْسِمُكَ Allah seni insanlardan koruyacak diyor. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın koruması altında olduğu çok açık ayetle sahip. Hem diriyken hem de ölümünden. Sonra. Ölümünden sonra cenazesi de kıyamete kadar korunmuştur. Vallahu ya'sümuke minanna. Allah seni insanlardan koruyacak. Bilen insanlar, alimler hem diriyken hem de öldükten sonra Ali Sıratu'nun bu ayetle korunduğuna işaret ediyor. Bu şekilde açıklıyor. Vallahu hayrun <gülüyor> hafiza. Allah ne güzel koruyucudur. En hayırlı Muhafaza edendir, koruyan. İmam Ahmed, Rahmetullah Aleyh Müsnedinde bir hadisi şöyle rivayet ediyor. Hadis <gülüyor> Muhaddislerden Ahmet bir Şakir'in sahihlemesiyle, isnadını sahihlemesiyle sahih. Abdullah İbni Abbas'tan Diyor ki Abdullah İbni Abbas, Kureyşli ileri gelenler Hicir'de bir araya geldiler, toplandılar. Hicir neresi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hicir, Rabbim Azze ve Celle sizlerin hepiniz orayı, yani Mekke'yi, Medine'yi görmeyi nasip etsin. O büyük ibadetleri yapmayı sizlere nasip etsin. Bizlere de sizlere tekrar tekrar inşallah. Hicir, Kabe'nin o siyah binanın kenarındaki Böyle yarım hilal şeklindeki duvarın adı Hicir. Diğer bir adı da Hatem. Oraya o bölgeye, orası Kabe'nin eski temelleri olmuş oluyor. Oraya toplanıyorlar, ileri gelenler. Ve Lat, Menat ve üçüncüleri olan Uzza adına yeminleşiyorlar. Birbirlerine ahit veriyorlar. Söz veriyorlar. Eğer biz Muhammed'i görürsek, ona hep birden ayağa kalkacağız, hücum edeceğiz, tek bir kimsenin vuruşu gibi vuracağız ve onu öldüreceğiz. Diyor. Biz onu öldürünceye kadar oradan ayrılmayacağız diye o hicirde Kabe'nin içerisinde lat, menat ve uzza adına yeminleşiyorlar. Subhanallah. Fatıma radiyallahu anha bir evlat babasına ne kadar Acırsa, ne derece acırsa, ne kadar üzülürse, onu ne kadar çok korumak isterse, o da o halde ve daha fazlasıyla ağlayarak aleyhissalâtu vesselâm'a geliyor. Diyor ki, durum böyle böyle. Seni öldürecekler. Sana planlar kuruyorlar. Sana Mekke'de, Hicir'de, Latmenat ve Uzza adına yemin vererek, seni bir sefer vuruşla öldüreceklerine dair hepsinin, senin kanında nasibini olacağına yani hepsi birden öldürdüğünde hepsinin o işte bir suçunun o işte bir ortaklığının olacağına dair birbirlerine söz verdiler seni öldürecekler diyor aleyhissalatu vesselama Fatma radiyallahu anh aleyhissalatu vesselam ne yapıyor kızım diyor bana Abdest suyunu getir. Abdest alıyor. Ondan sonra gidiyor mescide. Yani mescide harama. Kabe'ye gidiyor. Kabe'ye gidiyor. O ileri gelen müşrikler, o kafirlerin azılıları, aleyhissalâtu vesselâm'ı görüyorlar. Hani sözleşmişlerdi ya, yeminleşmişlerdi. Görüyorlar, görür görmez gözlerini yedendiriyorlar. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam ta onların başlarına kadar yanlarına geliyor, baş kadar geliyor. Gözlerini kaldıramıyorlar. Ve yerden bir toprak alıyor. Bir avuç toprak. Onların üzerine serpiyor. Ve yüzleri çir çirkinleşiyor o adamların. Subhanallah. Hiçbir şey yapamıyorlar. O saçtığı topraktan Kime isabet etmişse, o ileri gelenlerden kime isabet etmişse, o toprak, o zerre tanecikler, onların hepsi Bedir günü helak oluyor. Allahu akbar. Bedir günü, yani Bedir savaşında helak oluyorlar. Öldürülüyorlar. Allah Azze ve Celle Resulünü böyle koruyor işte. Müşrikler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının, Mekke'yi terk ettiğini, çocuklarını, çoluklarını, hatta mallarını Medine'ye götürdüklerini gözleri önünde fark ediyorlar. Görüyorlar, iyice bunu farkına varıyorlar ve geriye de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığını iyice idrak ediyorlar. Yani gün geçmeden onun işini bitirmek istiyorlar kardeşlerim. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yer Medine. Ashabının gittiği yer. Az önce söylediğim gibi Yemen'den Şam'a kadar en önemli ticaret yolunun üzerinde bulunuyor Medine. Onlar için çok önemli bir yer. Artık bundan da öte, onlar orada güçlenecekler, kuvvetlenecekler, tekrar başlarına tabiri uygunsa bela olacaklar, böyle düşünüyor. Mekkelim mi Onun için acilen bir zirve toplantısı yapıyorlar. Zirve toplantısı yapıyorlar. O zirvenin içerisinde ileri gelenlerden, Ebu Cehil İbni Hişam, beni maksuma kabulesinin liderlerinden. Sonra Cübeyr bin Mut'im, Haris bin Amr, Şeybe ve Utbe, Rabia adındaki müşrikin oğulları, Ebu Sufyan, Ebin Harb, Abdüşşens ve Abdümenaf oğullarının kabilesini ileri gelenlerden. Ennadır bin Hari, ve Zemata ibn El-Esad, Ebu'l-Bukhtari bin Hişam, Hakim İbn Hizam ve El-Haccac El-Haccac Ümeyye bin Halef bunlar bir zirve toplantısı yapıyorlar. Hani bugün zirve toplantısı yapıyorlar ya ileri gelenler, Mekke'nin ileri gelenler. İbn Celil'in El-Taberi Rahmetullahi Aleyh rivayetine göre Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhına da, Kureyşli bu ileri gelenler Kardeşler toplandığı zaman Kureyş'in bu ileri gelen Şerefli diye Adlandırılan kimseleri toplandığında Darül Nedve'ye giriyor Darül Nedve Kureyş'in ileri gelenlerin toplandığı Tuzak kurdukları komple kurdukları bir yer Ev Ve bu arada onlara İblis aleyhi lane beliriyor İblis geliyor Böyle yaşlı heybetli bir kimse görünümünde iblis onların yanına geliyor. İblisi gördükleri zaman sen kimsin diyor. Diyor ki ben Necit tarafından yaşlı bir adamım diyor. Duydum ki sizler toplanmışsınız. Ben de sizin yanınızda bulunmak, sizin yanınızda hazır olmak istedim. Ve benden bir görüş ve nasihat asla Yok olmayacaktır yani bir nasihatın, bir görüşüm olacaktır ve bundan siz mahrum olmayacaksınız. Yani benim bir görüşüm var, teklifim var siz bundan mahrum olmayacaksınız diyor. Öyle söyleyince iblis adam suretinde şeytanlar insan kılığına girebiliyor. Diyor ki ileri gelenler gir. Onların yanına girince diyor ki iblis aleyhillaneh şu adama, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin işine bir bakın. Onun durumuna bir bakın. Vallahi diyor, Allah'ın emriyle yakında sizin işlerinize bu adam saldıracak diyor. Saldırması yaklaşmıştır diyor. Sübhanallah. İyice onları kalayana getiriyor. Onlardan bir tanesi, mecliste bulunanlardan biri bir teklif getiriyor. Diyor ki, Muhammed'i yata üzerinde Yatarken yakalayın ve onu bir eve hapsedin. Ta ki raybel menun, yani e, ölüm gelinceye kadar zamanın helakı diyorlar buna. Ölüm gelip de çatıncaya kadar onu orada bekletin diyor. İblis buna karşı çıkıyor. Ne kadar kötü bir görüşün var senin. Ne kötü görüşlü bir insan. Bir eve hapsedecekler. Muhammed'i Arkadaşları da durduracak öyle mi diyor Arkadaşları gelir onu, onu oradan çıkarırlar Kurtarırlar diyor asabı diyor Bu iyi bir görüş değil diyor Kabul etmiyorlar Sonra bir başkası diyor ki Onu sürelim sürgün edelim başka bir yere gitsin Ona da diyor iblis senin görüşün de kötü Ama onlar orada onun iblis olduğunu bilmiyorlar yani. Yaşlı bir adam suretinde Heybetli bir adam onu memleketimizden sürelim, çıkartalım deyince ibn-i senin görüşün de uygun değil. Bu görüş de kötüdür diyor. Sizin zaten sefihlerinizi yoldan çıkardı, bir başka yere gidecek, onların da sefihlerini yoldan çıkaracak. Dolayısıyla bu görüş de uygun bir görüş değil diyor. Ve neticede de o yoldan çıkardığı insanları sizin üzerinize salacak. Yani atlılarla, yayalarla Yine size gelecekler, sizin başınıza beraber olacaklar demeye getiriyor İblis aleyhillâne. Sonra, İblis'e en çok itaat eden, en çok yakın olanlardan Ebu, Ebu Cehil bir görüş ileriye sunuyor. Diyor ki Ebu Cehil, biz Kureyş'in kabilelerinden, her bir kabileden bir adam çıkartacağız. Bir, bir genç çıkartacağız. Ve ona, onlara, o her kabileden gelen insanlara, bu gençlere silah vereceğiz. Onlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hepsi birlikte tutacaklar, bağlayacaklar ve hepsi birlikte bir adamı vuruşu gibi ona vuracaklar ve öldürecekler. Böyle bir görüş bildiriyor. Ve bu durumda da diyor, Abdülmuttalib'in oğulları, benim yani her kabileden bir kimse bu kana bulaştığı için, bu işe bulaştığı için savaşmaya kalkamayacaklar. Sadece onlar için bir diyet ödemek olacak. Biz de o diyeti yaparız demeye götürüyoruz. Evet. Sadece onlar için bir diyet ödenir diyor. İblis, aleyhillâne, Ebu Cehil'in bu fikrine diyor ki sen doğru söyledin. Kim kime itaat ediyor dikkat edin. En ileri İslam düşmanları iblisin dostlarıdır. En iyi dostlarıdır. En çok zulmedenler iblisin en, çok, en yakın dostlarıdır. Ve kafirlere bakın, İslam düşmanlarına bakın. Tek bir amaç üzere birleşiyorlar. Aslında hepsi de farklı farklı düşüncelere sahip. Farklı farklı amaçları var, hedefleri var. Ama tek bir hedef üzere birleşebiliyorlar. Onun için küfür tek ümmettir. Kime karşı? İslam'a ve Müslümanlara karşı. Buna fırsat vermemek lazım. Nihayetinde İblis diyor ki Ebu Cehil'e sen doğru söyledin. Bu sizin diyor bu Ebu Cehil. Sizin en iyi görüşlü genciniz Aferin ona diyor. Bravo diyor. Çok güzel bir görüşse serdetti diyor. Nihayetinde kardeşler Allah Azze ve Celle Nebisi ve Vesselam'a bu komplo haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam yatağına gidiyor uyuyor. Gece yarısı olduğu zaman da tabi bu arada bu zalimler mücrimler gözlerini dekip bekliyorlar. Gece yarısı olduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam Ebu birlikte mağaranın yolunu tutuyorlar. Yatağına da Ali İbni Ebi Talip radiyallahu yatırıyor. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle bihî ki ey yak tutulukam yihrucu. Yani seni böyle yakalayıp hapsetmek, seni öldürmek ve veyahut da seni çıkartmak için tuzak kuruyorlardı diyor. Bir başka ayet Kermede İsra Suresi'nde "Ve inkâdu ke min el-ardı yuhricuke ha seni o yerden yani Mekke'den yurdundan çıkartabilmek için seni zorluyorlardı yani tahrik ediyorlardı. Baştan çıkartıyorlardı. Ve izel la yelbetuna hilafike illa qalila. Bunlar Medine'de geliyor bu ayetler ama anlatıyor o olayı. Ve izel la yelbetuna hilafike illa qalila. durumda onlardan o müşriklerden senin gerinde az bir zaman kalacaklardı. Yani onların hepsi helak olacaktır diyor Medine'de. Ve helak oluyor. Aleyhissalatü Vesselam bu şekilde çıkıyor. Evinden, Mekke'den çıkıyor. Orayı biraz daha açacağız inşallah. Aleyhissalatü Vesselam suratlı bir şekilde ve gizli bir şekilde bu işe, yani Mekke'den ayrılma işine kalkıştığı zaman ilk önce Ebu Bekir radıyallahu anh, o sıcak dostu, candan dostu, teselli bulduğu, en çok sevdiği dostu Ebu Bekir radıyallahu yanına geliyor. Yüzü maskeli bir şekilde, gündüzün hiç kimsenin böyle tahmin etmediği, fark etmediği bir zamanda yüzüne maske çekmiş bir şekilde aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Mekke'den ayrılışı ve müşriklerin saldırısını haber vermek üzere. Buhari'de. Rahmetullahi aleyh. Buhari'de şöyle anlatılıyor bu olay. Ayşe radıyallahu anhadır. Bir ara diyor biz evde oturuyorduk. Gündüzün ortasında bir kimse Ebubekir'e şöyle seslendi. Bu gelen maskeli olan Allah'ın resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Bize şu ana kadar hiç gelmediği bir zamanda bir vakitte geliyor diye seslenince Ebu Bekir radıyallahu anh anam babam sana feda olsun diyor. Bak sıcak dosta candan dosta söylediği şeye. Sen diyor bu saatte ancak önemli bir iş için gelirsin. Resulullah aleyhissalatü vesselam nihayetinde izin istiyor. Kendisine izin veriliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam yanındakileri çıkart. Ebu Bekir radıyallahu anh Anam babam sana feda olsun. Bunlar senin ailendir diyor. <gülüyor> Onlar kalıyorlar. Ailesine güvendiği için. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh ona diyor ki aleyhissalatü vesselama niçin geldiğini konuştuktan sonra diyor ki beraber çıkacağız. Sen Benimle beraber yolculuğa çıkacaksın. Anam babam sana feda olsun. Seninle beraber arkadaşlık arkadaşlık mı yapacaksın? Diyor. Aslında bunu daha önce fark ettiği için Ebu Bekir radıyallahu anh iki tane binit ayağı oluyor. Ve diyor ki aleyhissalatü şu iki binit bizim içindir. Bunlardan dilediğini al. Aleyhissalatü vesselam ancak bedel karşılığında alır. Orada bir aleyhissalatü vesselam çok böyle ince bir ince bir çizgide önemli bir e, ahlaki, kuralı tamam işleyerek gidiyor. Bakın, çok kritik bir zamanda. Bedelle haberin diyor. Demek ki ona imkanı var. Her şeyi Ebu Bekir'e bırakmıyor yani. Her şeyi ona bırakmıyor. Dikkat edin. Subhanallah. Ayşe radıyallahu anh diyor ki biz bu haberi alınca çar çabuk, acilen bir hazırlık yaptık. Çantanın içerisine böyle bir bohça yani azık sofranın içerisine koyduk ve hazırladık diyoruz. Esma binti Ebi Bekir radıyallahu da o da Ebi Bekir'in kızı biliyorsunuz. O da böyle kuşağından bir parça yırttı onunla diyor bu çantanın ağzını, bohçanın ağzını bağladı diyor. Onun için Esma binti Ebi Bekir'e iki kuşaklı İki kuşaklı kadın diye isim verilmiş. Hepsi birden hicrete hazırlanıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ediyorlar kardeş. Allah onlardan razı olsun. Böyle bir hazırlıktan sonra bu arada mücrimler müşriklerin ileri gelenleri günlerini Gündüzlerini ve Vesselam'ın çıkacağı Geceye odaklanıp öylece geçiriyorlar Yani planlarını Programlarını O tuzaklarını uygulayabilmek için Ve içlerinden En azılı olan En böyle Şiddetli zarar verecek kimselerden 11 kişiyi seçiyorlar Onlardan Bazıları şöyle Ebu Cehil Hakim, Hakim Ebni Hakim Ebni Ebil As Okbebin Ebi vat'in ve Nadir ibn al-Haris Umay bin Khalaf Zamata ibn Asfad ve toimatu ibn Adi Abu Lahab Abi ibn Khalaf ve Bayb ibn Khalaf ve ila akhir on bir kişi hazırlanıyorlar Ahlestu ve Islamun Ebu Cehil Ahlestu ve Islamun Evinin yakınlarında yanındakilere nida ediyor Alayci ve böyle aşağılayıcı bir tavırla kendisi de büyüklenerek, kibirlenerek. Muhammed iddia ediyormuş diyor. Eğer siz ona tabi olursanız, Arap'ın ve Acen'in, hem Arapların hem de onların dışındaki kimselerin mülkleri, melikleri sizin olacak. Sonra sizler diriltileceksiniz ve size Ürdün'ün diyor. Cennetleri gibi cennetler vaat ediyormuş diyor. Eğer bunları yapmazsanız siz helak olacaksınız, öldürüleceksiniz. Sonra tekrar diriltileceksiniz ve sizin için ateş varmış diyor. diyor. Böyle bir iddiası var diyor. Bu şekilde alaylı bir tavır da, tavırla etrafına sesleniyor yanındaki ahmaklara. Bilmiyor ki yaklaşık iki yıl sonra onların hepsi helak olacaklar Bedir'de. Gece yarısı olduğu zaman saldırı vakti yaklaştığında aleyhissalatü vesselam kalkıyor ve Ali radıyallahu anh, anh'a diyor ki şu beni yatağıma uzan, benim bürdemi örtümü de bürün üzerine geçir. O yeşil hadrami bir örtüymüş ve onunla uyuduyor. Asla diyor, senin hoşlanmadığın bir şekilde sana bunlar ilişemeyeceklerdi. Hani sana bir şey yapamayacaklar dedi. Ve Ali Aleyhissalatu vesselam onu Ali Radıyallahu anh'e yerine bırakıyor ve çıkıyor. Ebu Enes'in haber verdiğine göre, Ali Aleyhissalatu evinden çıkıyor ve eline bir parça bir avuç toprak alıyor. Ondan sonra da onu Evinin etrafındaki bu az önce saydığım müşriklerin başlarının üzerine döküyor, serpeliyor. Allah Azze ve Celle onların gözlerini alıyor. Yani gözlerini görmemesi, görme melekelerini alıyor. Göremiyorlar. Onların başlarının üzerine toprak saçıyor. Bu haldeyken hiçbir şekilde fark etmiyor. Ve çıkıp gidiyor. Sonra bir adam bağırarak geliyor. Burada ne işiniz var, ne yapıyorsunuz deyince onlar ayıkıyorlar, biz Muhammed'i bekliyorduk diyorlar. O da diyor ki Allah sizi başarısız kıldı diyor. Muhammed çıktı ve sizden hiçbir kimseyi bırakmak istedin. Her birinizin başına toprak saçarak çıktı gitti diyor. Sübhanallah. Onlar gerçekten böyle mi diyor durumu araştırıyorlar. Bakıyorlar ki Ali radıyallahu Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağı üzere. Yatıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın bürdesine, örtüsüne de bürünmüş, o vaziyette yatıyor. Diyorlar ki, vallahi diyor, Muhammed uyuyor. Bak diyorlar. Muhammed uyuyor, yerinde diyorlar. Hem de bürdesine sarılmış bir vaziyette uyuyor. Ahmaklar sabaha kadar bu vaziyette bekliyorlar. Orada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğunu düşünerek, zannederek. Allah Azze ve Celle tane tuzak kuruyor. Allahu hayru l -mâkerîn. Sonra sabah olunca Ali radiyallahu anh yerinden kalkıyor ki aleyhissalatü vesselam'ın yatağında vallahi diyorlar söylenen şey doğruymuş diyorlar. Ali radiyallahu anh'a soruyorlar nerede Allah'ın Resulü yani Muhammed nerede? Benim bir bilgim yok diyor. Nereye gittiğini bilmiyorum demek istiyor. Aleyhissalatü vesselam bu şekilde çıkıp gidiyor. Bu olayda evine keserim tefsirinde bir rivayete göre de Ali İsrail ve İsrail Yahsin Suresi'ni okumuş. Özellikle vece'enne min beyni eydihim saddan ve min halfihim saddan fehşeynahum fehum la yebsirun. Onların önlerinden bir set, engel, arkalarından da istet kö set koyduk. Fehşeynahum onların gözlerini kapattı. Onları böyle kapladı. Fehum la yebsirun. Onlar göremezler diyor. Evet rivayet sahihse İbni Kesir Rahmetullah Aleyh'in rivayetine göre de böyle. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste bunu biraz daha tafsilatlandırıyor. Ayşe radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam diyor. Ebu Bekir'le birlikte e, Sevir dağındaki mağaraya hareket ettiler ve orada üç gece kaldılar. Onların yanında Ebu Bekir'in oğlu Abdullah ibn Ebi Bekir de var. Bu çok öyle zeki, kıvrak zekalı, ondan sonra ne yaptığını bilen bir insandır. Sabaha kadar, seher vaktine kadar Ali ve ve arkadaşı yani babasıyla birlikte geceliyor. Sabah olmadan seher vaktinden Mekke'ye iniyor ve sanki orada gecelemiş gibi orada Onlarla birlikte, müşriklerle birlikte kalıyor. Ve kulak veriyor. Acaba ne planlar kuruyorlar, ne yapıyorlar diye. Sonra geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Bir de Amr İbni Fuheyra var. Bu da Ebu Bekir Radiyallahu Anh'ın Mevlası yani kölelerinden birisi. Ebu koyunlarını gidiyor. Bu adam da Aleyhisselatü Vesselam'a ve Ebu Bekir'e süt taşıyor. Ebu koyunlarından bu samal, güzel koyunlarından Onlara e, akşam üzeri taze taze süt getiriyor ve içiriyor. Bu adam onları üç gece bu şekilde besliyor ve bak bakıyor. Bir de kiraladıkları bir adam var. Yani e, kılavuz olarak, rehber olarak kiraladıkları bir adam var. Onunla da anlaşıyorlar, ona Develerini, binitlerini, bu Bekir ve Ömer, şey, Ebu Bekir ve e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam binitlerini veriyorlar. Belli bir günde, o seğr e, yakınlarında anlaşmak üzere o adama veriyorlar. O üç gün sonra o adam o develerle, binitlerle birlikte çıkıp geliyor. Aslında müşrik ama sözüne sadık, güvenilir bir insan. Müşrik ama sözüne sadık, güvenilir, yeminli bir insan. Ve getiriyor binitleri 3 gün sonra aleyhissiratü vesselam ve o sıcak candan dostu Ebu Bekir radıyallahu an sahil yolundan tutuyorlar. Doğru Medine'ye. Allah Azze ve Celle kardeşlerim hicret yerini hicrete başlamadan önceki konaklayacakları yeri vahy ediyor. ve vesselam'a bildiriyor ve sözleşecekleri anlaşıp da yola koyulacakları yeri de aynı şekilde haber veriyor. Abu Bekir radıyallahu an yola çıkmadan önce bütün malını, servetini yanına alıyor. Ve Resulullah'ın yoluna feda ediyor. Müşrikler Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşı mağaraya çekildiklerinde onlar boş durmuyorlar biliyorsun. Onları takip ediyorlar. İzlerini sürüyorlar. O kadar yakına geliyorlarken mağaranın dibine geliyorlar. İzlerini süre süre süre. Ve nihayetinde Allah Azze ve Celle yine onların gözlerini kör ediyor. Onların mağaraya, mağaranın içine bakmaktan engel oluyor. Bakmadan da engel oluyor. Buhari ve Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh biz mağaradaydık. Eğer diyor onlardan birisi, müşriklerden birisi ayağının alt tarafına bakmış olsa elbette bizi görecekti diyor. Kesinlikle bizi görecekti diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam da bu olayı Ebu Bekir'den dinliyor ve diyor ki ey Ebu Bekir Ma zannuke bi ithnayn Allahu salithuhuma. Yani üçüncüleri Allah olan iki kişinin işi nedir sen biliyor musun? Ne zannediyorsun? Yani onlar korunuyor diyor. Biz Allah azze ve celle tarafından korunuyoruz. Subhanallah. Ma zannuke bi ithnayn Allahu İki kişinin üçüncüleri Allah o. Allah azze ve celle Onlarla beraberdir. Ayet kerime de biraz sonra söyleyeceğim. Lathehsan in Allah aman. Üzülme Allah bizimle beraberdir derken Allah Azze ve Celle hem sıfatlarıyla beraber hem de nasrı yani yardımı ve korumasıyla onlarla beraber. Aynı şey Allah Azze ve Celle e, Tahta suresinde Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'a söylüyor. la in neni ma Esme'u ve ara Sakın korkmayın. Ben sizinle beraberim. İşitiyor ve görüyorum diyor allah Teala. Allah her zaman işitiyor, görüyor. Bu sıfat, bu sıfatlar hep bizimle beraber. Ama yardım kiminle? O nebiler ve onun yoluna tabi olanlarla. Süleyman Allah. Allah'ın sıfatları her zaman bizimle beraber. Ama yardımı kime? Kime? ancak kendisine ve dinine yardım edenler. İntensurullah yenzurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah'ın dinine Allah da size yardım eder. Evet. Bu kısa da kardeşlerim. O filmlerde, çizgi filmlerde görmüşsünüzdür. Hani mağaranın ağzını örümcek kapatıyor, örüyor. Sonra kuşlar, güvercinler geliyor, yumurtluyor filan. Bu gibi rivayetler halkın destanşı şeklinde anlattığı şeyler. Bunların aslı yok zayıftır. Bu rivayetlerin aslı yok zayıftır. Sahih olan rivayetler az önce söylediğim gibi bu müşriklerin mağaranın kapısına kadar gelmesi ve Allah Azze ve Celle'nin onların gözünü tutması ve mağaraya bakmamalı. Eğer birazcık bakmış olsalardı diyor hadisler Eğilselerdi göreceklerdi diyor Yoksa o örümcekten veya da kuşların gelip Yuva yapmasından filan değil O rivayetler dediğimiz gibi zayıf allah Teala Nebisine Medine'de bu olayı Yani mağarada kaldıkları Geçirdikleri günü Medine'de Hatırlatma babından hem Aleyhisselatü Vesselam'a hem de onun yanından çekilen, yardımdan el çeken kimselere bakın nasıl hatırlatıyor. Tövbe suresinde. İlla <gülüyor> tensuruhu fakat nasarahullah eğer siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. İz ahrecehu lezine keteru taniyet neyni kafirler onu yurdundan, memleketinden çıkartmışlardı. İki kişinin ikincisi olarak. Burada iki kişinin ikincisi, yine işaretle bir de Ebu Bekir var. Yani hem Ali Vesselam zikrediliyor, hem de Ebu Bekir. Tefsirciler bu onun faziletine delalet eder diyorlar. Ebu Bekir'in ismi işareten burada zikrediliyor. İzhuma fil gâr, o ikisi de mağaradaydılar. اِذْ يَقُولِ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Arkadaşına dedi ki korkma üzülme. Üzülme Allah bizimle beraberdir diyor. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهُ Allah sekinetini, sokunluğunu mutmain olmayı, rahatlığı Rasulüne indirdi. وَاَيْيَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْحَا Ve sizin göremeyeceğiniz ordularla onu destekledi. Kimlerle? Meleklerle. Vocale kelimetlerledine kefere sufla ve kafirlerin kelimesini yani onların sözü onların sözü nedir? Şirk. Kafirlerin sözü şirk Allah'a şirk kozmak. Müşriklik yani. Onlar en aşağı yaptı. en zelil yap. O kelimetin lahvi ulya Allah'ın kelimesi ise sözü ise on nedir? Ondan kastedilen la ilaha shillallahu. Tefsircilerin açıkladığına göre o en üstün olandı en yüce olan. Her zaman için öyledir. Allah'ın kelimesi her yerde en yüce. Ve evet. kelimetü Allah'ı ve kelimetü Allah'ı Allah'u azizun hakim. Allah yardımıyla, intikam almasıyla, güç ve kuvvetiyle azizdir. Güçlüdür. Hakim fiilleri ve sözlerinde ise hep hikmet sahibidir. Hikmet doludur onun her bir sözünde, her bir kelimesinde hikmet var. Evet. Sahihayn'da, Buhari ve Müslüm'de rivayet edilen bir hadisle konuyu kapatalım inşallah. Ebu Musa el-Aş'ari radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisle kardeşlerim diyor ki aleyhissalatü vesselam'a soruldu. Hangi adam Allah yolundadır? yiğitlik için savaşan böyle ailesini aşiretini korumak için ha hamiyet hususunda savaşan mı yoksa gösteriş için savaşan mı hangisi Allah yolundadır deyince فقال من قاتل لتكون kelimetullahi هي الوليه فهو في سبيل الله. kim Allah'ın kelimesi yani la ilahe illallah sözü en yüce olsun diye savaşıyorsa bu Allah yolunda veriyor. Her savaşan Allah yolunda Allah yolunda savaşan kimselerin, cihad eden kimselerin önce alimleri, bilenleri dinlemesi gerekiyor. Bilen insanların nasihatına göre hareket etmesi gerekiyor. Ondan sonra da kendisinin niyetini ve amellerini Tashih etmesi yani düzeltmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle sözümüzün başında söylediğimiz gibi katında razı olduğu faydalı ilimle bizi faydalandırsın. Amin. Onunla amel etmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Bizleri anamızı, babamızı ve tüm mümin kardeşlerimizi bağışlasın. Amin. Onların günahlarını affetsin. Amin. Bizleri çoluğumuzu, çocuğumuzu, nesillerimizi şirk belasından bid'atten tekfirden her türlü hurafi inanışlardan korusun. Amin. Bizlere ve sizlere rahmet etsin. Hadi wallahu alem ve sallallahu alâ nebiyinâ Muhammed. Subhaneke ve bihamd. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente esteğfiruke mâ